Bismillahirrahmanirrahim Naziat Suresi Mekki surelerden bir suredir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla on 14'e kadar Boğulmuş olanı söküp alanlara and olsun. Canları kolaylıkla alanlara yüzüp yüzüp gidenlere Yarıştıkça yarışanlara Ve işleri yönetenlere O gün bir sarsıntı sarar Ve peşinden bir başkası gelir O gün kalpler titrer Gözler yere döner Biz eski halimize mi döndürüleceğiz derler Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi? O takdirde bu zararlı bir dönüştür derler Doğrusu o bir tek çığlıktır ki o zaman hepsi toprağın yüzüne döküleceklerdir. Evet. Abdullah ibn Mesud'dan gelen rivayette boğulmuş olanı söküp alanlara andolsun kavli meleklerin kastedildiği söylenir. Yani melekler Ademoğulların ruhlarını çekip aldıkları zaman bir kısmı katı ve sert olarak ruhu kabzeder ve bunu söküp çıkarmak için çalışır. Bir kısmı da insanın ruhunu kolaylıkla alır, sanki bir ip düğümünü çözüyormuş gibi. İşte Allah subhanahu ve teala canları kolaylıkla alanlara kavlinden maksat, Söküp alanlardan maksatsa kafirlerin nefisleridir. Bunlar sökülüp alınır, sonra cehennem ateşine daldırılır. Yüzüp yüzüp gidenlere kavli ise ölüm kastedilmiştir. Yarıştıkça yarışanlara, bunlardan da iman yarışına katılıp faslike koşanlar anlamı verilmiştir. Ve işleri yönetenlere gelince buradan kast edilen de meleklerdir. O gün bir sarsıntı sarar ve peşinden bir başkası gelir. İşte o da Yüce Allah'ın şu kavli gibi o gün yeryüzü ve dağlar sarsılır ve peşinden bir başkası gelir. Yani bu da kıyametin kopma noktasındaki tablolar. O gün kalp titrer, yani korkar, gözler yere döner, kalp sahibinin gözleri, gözlerin kalp sahiplerine izafe edilişinin sebebi, yani gözler hordur, hakirdir, gördüğü dehşetten dolayı yere dönettir. Biz eski halimize mi döndürüleceğiz derler, bununla Kureyşli müşrikler ve onlar gibi ahiretteki dirilişi inkar edenler kastedilir Bunlar kabre girdikten sonra tekrar diriltilmenin gerçekleşmesi konusunun uzak bir ihtimal olduğunu saymaktaydılar. İşte o takdirde zararlı bir dönüştür derler. Evet. Onun ne de çok isimleri var. Ateş, Cehennem, Sakar, Cahim, Gaviye, Hafire, Lazza, Usame gibi derler ve bunu anladıktan sonra Kureyşler eğer biz öldükten sonra Allah bizi diriltecek olursa muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz demişlerdir. Allah subhanahu ve teala o hüsrana uğrayanlardan eylemesin. İtaat eden, itaatında daim olanlardan eylesin. 15'ten 26'ya kadar Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabb ona mukaddes vadide Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. Çünkü o çok ağırmıştır. De ki temizlenmeye meylin var mı senin? Rabbına giden yolu göstereyim de ondan korkasın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o Yalanlayıp isyan etti. Sonra arkasını döndü, koşmaya başladı. Toplayıp seslendi. Ve sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Şüphesiz ki bunda korkan kimseler için ibret vardır. Allah subhanahu ve teala Resulü Muhammed'e Kulu ve Resulü Musa'dan haber veriyor. Onu Firavun'a gönderdiğini, kendisini mucizelerle desteklediğini ve buna rağmen Firavun'un küfür ve isyanda direndiğini netice olarak Allah'ı u Teala'nın güçlü ve kuvvetli bir yakalayışla onu yakaladığını bildiriyor. Ve burada da Firavun'un kendisinin bensin Rabbiniz değil miyim? diyerek ilahlığını iddia ettiğini söylüyor ve bunun üzerine de Allah subhanahu ve teala'nın onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladığını dünyadakilere yani asilere örnek olmak üzere Allah-u Teala ondan intikam aldı ve bunu bir ibret numunesi kıldı burada dikkat edelim şafir kafir birisinin kendisini ilah etmesi ve ilah ilan etmesi var. La ilahe illallah dediğimizde başı nefi sonu ispatla biten bir kelimedir. La ilah ederken reddedeceğimiz ilahların neler olduğunu anlayamazsak sadece kuru kuruya söyleyip geçtiğimiz bir kelime olur. Burada insan cinsinden hem de kafir ruhlu olan birisinin kendisini ilah edindiğini görüyoruz daha önceki sorularda de gördük o nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi derken burada da marufu reddedip münkeri kabul eden her bedenin kendi nefsini ilah edindiğini gördük yine Araf'ta bir peygamberin ve bir peygamber hanımının bir peygamberin anasının ilah edinildiğini gördük yani salihlerden olan ve salihlerden bir kadın olanın ilah edindiğini, yine bir ağacın, bir hayvanın, bir taşın, bir yıldızın, bir güneşin ilah edinildiğini gördük. Yine salih insanların ilah edinildiğini gördük. Demek ki ilah, ibadet edilen, ibadeti takdim ettiğimiz makam olur öyleyse la ilahe dediğimizde bu ilahları reddedip illa Allah dediğimizde bir olana hayıtsız şahsız boyun eğmemiz gerekir. işte onların hangi ilahlar olduğunu anlarsak bir olan ilaha giden yolu yakalarsak o zaman müşkülat kalmaz ama insan kendini eğitmezse ama korkuda böyle firavun gibi bir tağuta kulluk yapacağı gibi ama sevgide şeytanın kandırmasıyla ilimsiz olarak salih gördüğümüz insanlara meylederek onları aracı kılarak Allah'a ilah etmemiz veyahut biraz korku biraz imtihan geldiğinde güçlü gördüğümüz bir şeyleri Allah'la aramıza denk eşler koyma işten bile değil. Geçmiş soruları şöyle hatırlayacak olursak, hüt gelip Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın kavminden haber verdiği noktalara bakarsak onların hepsini şeytan aldatmış, hepsini güneşe secde eder hale getirmiş onları o halde gördüm dediği gibi demek ki Allah'ın yarattığı muhteşem eserleri İblis insanların gözünde süs diyerek onlara ona tapınmaya davet edebilir. Allah subhanahu ve teala gönderdiği evçiyi hakkıyla anlayan emir ve nehirleri anlayıp hayatına geçirenlerden eylesin. 27'den 33'e kadar sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir. Boynunu yükseltmiş ve ona bir şekil vermiştir. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü ortaya çıkarmıştır. Bundan sonra yeri döşemiştir. Ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Dağları dikmiştir. Sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için. Allah subhanahu ve teala ilk yaratılıştan sonra tekrar yaratılıp diriltilmeyi inkar edenlere karşı hücret olmak üzere sizi yaratmak mı zor yoksa göğün E Ey insanlar yaratılış bakımından sizin kimi daha zor yoksa göğün mü? Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü ortaya çıkarmış. Gecesini kap karanlık yapmış, gündüzünü de apaçık parlak ve aydınlık kılmıştır. Ve Rabbimiz Sübhanehu ve Teala bundan sonra yeri döşemiş, dağları dikmiş ve sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yer içine dayadık, döşedik durmuştuk. 34'ten 46'ya kadar. Fakat o en büyük bela geldiği zaman, o gün insan ne çalıştığını anlar. Cehennem bakan herkese apaçık gösterilir. Artık kim haddi aşmışsa ve dünya hayatını tercih etmişse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir. Kim de Rabbinin makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa, şüphesiz ki onun varacağı yer cennettir. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Senin neyine onun zamanını bildirmek? En sonunda o ancak Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanı uyaran Ve onlar onu gördükleri gün, Sadece bir akşam, Veya bir kuşluk vakti kalmış gibi olurlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Fakat o en büyük tela geldiği zaman, Yani, Kıyamet günü, O gün geldiği zaman, Her türlü baş döndürücü, Feci halleri, basıp geçmekten dolayıdır. O gün insan neye çalıştığını anlar. İyi mi, kötü mü? Bütün yaptıklarını hatırlar. Cehennem bakanlara açıkça gösterilir ve insanlar onu ayağın dayan görürler. Artık kim haddi aşmışsa, isyan edip direnmişse ve dünya hayatında tercih etmişse dünyasını ahiretinden ve dininden öne almışsa, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir, onun varıp gideceği yer cehennemdir, yiyeceği zakkum, içeceği kaynar sudur. Kim de Rabbının makamından korkup da, nefsini heveslerinden alıkoyduysa, aziz ve cill olan Allah'ın huzurunda ayakta durup, Allah'ın onun hakkında verecek hükmü düşünerek, Nefsini heveslerinden uzaklaştırıp mevlasına itaata sevk ederse şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Onun bilgisi ne senin yanında ne de mahlukattan herhangi birinin yanında. Aksine kıyamet bilgisinin dönüp varacağı yer aziz ve cırlanan Allah katıdır. Sen ancak ondan korkanı uyar. Dersen ancak insanları uyarman ve Allah'ın azap ve gazabından sakındırman için gönderdim. Kim Allah'tan korkar, onun huzuruna dikilmekten ve azabına çarpılmaktan çekinirse sana tabi olur, kurtulur ve felaha erer. Felaket ve hüsran seni yalanlayan ve sana karşı gelenlerin üstünedir. Allah'a Panuhu ve Teala o gün Allah'ın huzurunda, Allah'ın razı olduklarından, cemal sıfatıyla baktıklarından eylesin, cennete giren ve cennette Rabbinin cemalini görenlerden eylesin. Velhamdülillahi